Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Medine'de 11 yıl üst başlıklı sunumlarımızın üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Alt başlığımız insanların sınıflanması Müslüman, kafir, münafık. Medine Devleti'nin kurulmasından sonra Allah toplumla ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye başladı. Bakara, Ali Miran, Nisa, Naide sureleri, Yahudiliğin ağırlıkla el alındığı konulardı. Medine'yi oluşturan toplum, Allah üzerinde birleşiyorlardı. Putperest Araplar, putlarını Allah'a yaklaştırıcı, şefaatçi olarak görüyorlar. Bundan önceki Mekke bölümünde sunduğumuz şefaatçilik ve Allah'a yaklaştırıcılık konularını hatırlamalısınız. Onlar Allah'a yaklaştırıcı, şefaatçi olarak görürlerken putlarını geçen haftaki sunumumuzda bu anlayışlarından, bu inançlarından vazgeçtiklerini ve inandık diye Allah Resulüne geldiklerini görüyoruz. Yahudiler ise kendilerinin Hz. Musa ile gönderilen Allah'ın kitabı Tevrat'a inandıklarını belirtiyorlardı. Müslümanlara ise ayetler inmeye devam ediyordu. Üç görüşün üzerinde birleştiği konu Medine'de yaşayan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 Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız değiliz, diyerek Müslümanlara nasıl davranacaklarını bu ayetler gösteriyordu. Bu ayet çerçevesinde Allah Medine'deki toplulukları Allah üzerinde birleşmeye çağırdı, birleştirmeye başladı. Allah üzerinde birleşen toplumlar huzuru, barışı esas alarak bir araya gelmişlerdi. Bakara suresinin başında, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Müslümanların, Yahudilerin, Kutperes Arapların üzerinde birleştiği, Allah'a olan bağlılığı esas alan Allah, onlara Hz. Muhammed aracılığıyla gönderilen kitabın gerçek olduğunu gerçekten inanıyorlar ve Allah'tan sakınıyorlarsa, onlar için yol gösterici olduğunu belirtiyordu. Bu ifade çok önemliydi. Bundan sonra gelecek ayetler toplumun hepsini kuşatacak, sadece Müslümanlar muhatap kılınmayacaklardı. Devam eden ayetlerde, onlar gaybe inanırlar, salatı dost yaparlar,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 bu ifadeler Allah'ta birleşen toplumlar için gönderiliyordu. Allah onlara şunu anlatıyordu. Allah'a göre gaybe inanacaklar, namazlarını veya Arapça orijinaldeki ifadesiyle salatlarını dosdoğru yapacaklar, Allah'ın verdiği rızıklardan Allah yolunda Allah için harcayacaklar, ahirete de inanacaklar ve doğru yol üzerinde bulunacaklar. Medinede barışa, huzura söz vererek devlet kuran toplumların ortak noktası Allah'a inançları demiştik. Allah bütün toplumu oluşturan Yahudilere, Kutperes Araplara ve Müslümanlara eğer dünyada sağladığınız barışı, huzuru ahirette de gerçekleştirmek istiyorsanız galbe inanın, salatlarınızı doğru yapın. Rızıklarınızdan Allah yolunda harcayın, ayrete inanın, doğru yoldan sapmayın. Uyarısı göndererek toplumu yönlendirdi. Bundan önceki bölümde putperest Arapların iman etmedikleri halde, İslam olarak gönderilen yasalara uymalarından söz etmiştik. Geçen hafta eğer hatırlıyorsanız, putperest Arapların kalplerinde gerçekten iman teşekkül etmeden İslam olarak gönderilen yasalara uyduklarını ve teslim olduklarını asıl etmiştik. salatlar artık gaybe inanıyorlar. Allah'tan inenleri kabul ediyorlar. Salatlarını yapıyorlar. Rızıklarından veriyorlar. Doğruluk üzerinde duracaklarına da Resul'e biat ediyorlar. Medine vesikası çerçevesinde. Yahudiler salatlarını kendilerine göre dualarını yapıyorlar. Gaybe inanıyorlar. Airete inanıyorlar. Doğruluk üzerine duracaklarına da Resul'e biat ediyorlardı. Medine vesikasındaki çerçeveye göre. Resul zaten hem Müslümanların, hem putperest Arapların, hem de Yahudilerin lideriydi. Resul'ün sonuca yönelik hükümleri topluma hakim kılıyordu. Yani sonuca yönelik derken şunu kastediyoruz. Medine'de oluşan toplumda her topluluk kendi dinini, kendi inançlarını, kendi yasalarına göre yaşarken kendi liderleri tarafından yönetilirken, aralarında bir niza çıkarsa, bir anlaşmazlık çıkarsa, konuyu Allah Rasulü'ne getirecekler ve Allah Rasulü konuyu ne yapacak? Sonuca ulaştıracak ve bu sonuca ulaştırmanın neticesindeki verilen hüküm, kesin hüküm olarak kabul edilecektir. Medine Veskanası'nın maddelerinin özü buydu. Yahudiler, kaç tane kabile olursa olsun, hepsi kendi aralarında, kendi Anlayışlarına göre bir yaşam sürecekler. Kendi hukuklarına göre yönetilecekler. Ama kendi toplumları arasındaki ilişkilerdeki çekişmelerde konuyu Allah Rasulü'ne götürecekler. Putperes aynı şeyi yapacak. Müslümanlar zaten bunu yapmakla görevli. Böylece Rasulullah'ın hükmü sonuç olarak ortaya çıkacak ve sonuca ait bütün hükümleri Rasulullah'ın uygulamada kesin hüküm olarak uygulanmış olacak. Bakara Suresi'ndeki ayetler bu tanımlamayı yaptıktan sonra ikinci bir tanımlama yapıyor. Bakara Suresi'nin 6-7. ayetlerinde, şüfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır, demektedir. Evet, toplumda gerçekler üzerine iman edenler gibi, gerçekleri inkar edenler de var. İçinde bulundukları gerçeklere aykırı hareket edenler var. Onların kalpleri, kulakları mühürlü. Gözleri üzerine de her var. Bunların sayıları ne kadar olduğu belli değil. Allah üzerinde birleşen ve her türlü riske, zorluğa rağmen Medine'de devlet oluşturan ve Medine Sözleşmesi çerçevesinde bir araya gelen toplulukların yapmış oldukları bu birlikteliği ve üzerinde bulundukları bu gerçekliği bir türlü görmek istemeyenler vardı içlerinde. Mecazi anlamlar içeren sembolik ifadeler, mühürlenme ve perde konusu ne yazık ki Müslümanların bu ayetlerin yorumunda farklı algılarına neden oluyor. Halbuki olay basit. Bugünkü anlatım tarzıyla insanların bir bakış açısı var. Bakış açılarına göre gerçekleri görmeye çalışırlar. Allah'ın ayetleriyle gerçeklere bakmayan insanlar kendi bakış açılarıyla gerçeklere baktıklarında Allah'ın gösterdiği gerçekleri göremezler. Bunun nedeni insanın yaratılışındaki özelliktir. İnsan yaratılış gereği Akıl yürütür, mantık kurar, hükümlere ulaşır. Ancak bütün bu akıl yürütmelerin, mantık kurmaların, hükümlere ulaşmaların temel dayanağı bakış açısıdır. Bakış açısına göre insan akıl yürütür. Yani insanların, her insanın aklı kendi bakış açısına göre yürür. Mantık kurar, yine bakış açısına göre. Yine bakış açısına göre hükümlere ulaşır. Bu eylemleri gerçekleştirirken bilgi kaynaklarına müracaat eder. Bilgi kaynağı seçimi, o kaynakların doğru olduğunu kabul ve o kabule dayalı inancıdır. Onun için Allah, Bakara suresinin başında, insanların akıl yürütme, mantık kurma, düşünce üretme yolundaki bilgi kaynağından hangisinin doğru olduğuna dair hükmünü belirtiyor. Bakara suresinin başında. Ne diyordu Bakara suresinin başında? Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. İşte bu öze, bu ifadeye, bu neticeye kabul gösteren, inanan insanların bakış açısı aynı noktaya gelecektir. Eğer insan Allah'ın gönderdiği bilginin gerçek olduğuna inanmıyor ise ve bunu kabul etmiyor ise, bundan sonra yürüteceği her türlü akıl yürütme, mantık kurma ve sonuca ulaşma yanlış olacak. Dolayısıyla o yanlışlık içerisinde kaynak kabulü, kaynağa inanç kabulü neticesinde farklı sonuçlara, farklı mantıklara, farklı akıllara ulaşacak. İşte burada Bakara suresinin başında Allah'ın bilgi kaynağı olarak kendisinin gönderdiği bilginin gerçek bilgi olduğunu, bunun dışındaki bilgilerin yanlış olduğunu ifade ederek konuya girmiş olması önemli. Bunun neticesi sosyolojik ve psikolojik bir hadisedir. Nedir o? Bir insanın kabul ettiği kaynaklara göre, inandığı bakış açısına göre, ki kabul ettiği kaynaklar ve inandığı bakış açısı onun temel bakış açısıdır ki aklını ona göre kullanacak, mantığını ona göre kullanacak ve sonuçlara ona göre ulaşacak. Allah'ın gönderdiği ayetlerle oluşan bilgi kaynağını doğru kabul edip hayatında uygulamayan her insan, onun yerine bir başka bir kaynağı koyacaktır. Yani Allah'ın ayetlerine göre hareket etmiyorsa, aklını ona göre çalıştırmıyorsa, mantığını ona göre kurmuyorsa, sonuçları o kaynaktan aldığı bilgilere göre üretmiyorsa, ne yapacaktır? O zaman başka bir bilgi kaynağına göre hareket edecektir. Bu durum insanın yaratılış yasasında, yani Allah'ın ayetlerinde geçen kaderinde vardır. Dolayısıyla insan kabul edip inandığı bilgi kaynaklarına göre, akıl eder, mantık kurar, düşünce üretir. Böylece yaratılışı gereği insanın kabul edip inandığı bilgi kaynağı onun kalbinde, kulaklarında mühür, gözlerinde perde olur. Allah onların kalpleri, kulakları mühürlenmiştir, gözleri de perdelidir derken insanın yaratılışındaki bu özelliğe dikkat çeker. Galpten gelen ayetlere inanan insanların da ayetlerle oluşturacağı bilgiler kulaklarında Kalbinde mühür, gözlerinde perdedir. Yani bir Müslüman içinde kalbinde mühür, kulaklarında mühür ve gözlerinde perde Allah'ın gönderdiği ayetlerdir. Onlara göre bakıyor hayata. Bunu kaldırırsa yerine bir başka perdeyi koyacak, başka bir mührü koyacak. İnanan insanın kalbindeki mühür Allah'ın ayetleridir. Kulaklarındaki mühür Allah'ın ayetleridir. Gözlerindeki perde Allah'ın ayetleridir. Oradan bakar. İnanmayan bunun yerine başkasını kor. Galpten gelen ayetlere inanan insanların da ayetlerle oluşturacağı bilgiler kulaklarında, kalbinde, mühür, gözlerinde, perde dedik. Yani burada sadece inanmayanların kulaklarında, kalplerinde mühür yoktur. Sadece inanmayanların gözlerinde perde yoktur. Her insanın kalbi, kulakları mühürlüdür, gözleri perdelidir. İnsanın kabul ettiği, inandığı bilgi insana yerleşir. Onun olur. İnsanın kabul ettiği bilgiyi, Allah'ın gaybtan gönderdiği ayetlerle donatılmış bilgiler ise, insanın kulakları, kalbi, gözleri bu bilgilere göre olayları izlemeye başlar. Yani ben Müslümanım, sizler Müslümansınız, Allah'ın ayetlerini kabul ediyor iseniz ve Allah'ın ayetleriyle inancınızı oluşturuyor iseniz, o zaman kulaklarınız ve kalbiniz ona göre hareket edecek, gözleriniz ona göre bütün olayları izleyecektir. Çünkü o ayetler, Kalbinizde, kulaklarınızda ve gözlerinizde vardır. Kalbinize mühür, kulaklarınıza mühür, gözlerinize perde olmuştur. Ve siz o perdeden seyrediyorsunuz. Bütün olaylara. İnsan Allah'ın gönderdiği bilgileri kabul etmiyorsa, o bilgilerin yerine kendi bilgilerini yerleştirecek. Kulaklarını, kalbini kendi bilgileriyle mühürleyecek. Gözlerine de kendi bilgisiyle sınırlı ve sürekli şaşkın akılıyla ürettiği, kendi bilgisiyle perde çekecek. Aynı şekilde Allah'ın gönderdiği bilgilerin doğru olduğuna inananların da kulakları, kalpleri, mühürlü, gözleri perde olarak Allah'ın bilgileri dışındaki bilgilere karşı kör sağır, dilsiz olacak. Ayetin inanmayanlar için söylenen kısmıyla mefhumu muhalif olarak inananlar için söylenen kısmı aynıdır. Değişmez yani. Aynı mantıkla yürür. Yani Allah'ın ayetleriyle hayatını gerçekleştirmeyen dolayısıyla Allah'ın gönderdiği ayetlerle Bilgilerini oluşturmayan insanların kalplerinde mühür, gözlerinde perde varsa, kulaklarında mühür varsa inananların da var. Biz de inananlar olarak örnekleyelim. Allah'ın gönderdiği bilgilere inanmış insanlar olarak kalbimizi Allah'ın gönderdiği bilgilerle mühürleyen ve kulaklarımızı Allah'ın gönderdiği bilgilerle mühürleyen, gözlerimizi Allah'ın gönderdiği bilgilerle perdeleyen insanlar olarak inanmayanların bilgilerine İnanmayanların bakış açılarına, inanmayanların ortaya koyduğu neticelere karşı biz de kör, sağır, dilsiz olacağız. Nasıl onlar Allah'ın gönderdiklerine karşı kör, sağır, dilsiz oluyorlarsa, biz de onlarınkine karşılık kör, sağır ve dilsiz olacağız. Dolayısıyla mühürlenmeyi ve perdelenmeyi tek taraflı algılamak yanlış. Biz Müslümanlar olarak küfrün ortaya koyduğu bilgi, inanç değerlerine karşı kör, sağır Dilsiz olur. Allah'a ve gönderdiği bilgilere inanmayanlar da Allah'ın gönderdiği gerçeklere karşı kör, sağır, dilsiz olurlar. Kalbin, kulakların mühürlenmesi, gözlerin perdelenmesi yaratılış kanunu çerçevesinde gerçekleşir. Allah'ın insanı yaratırken o insana verdiği kanun çerçevesinde gerçekleşmektedir. İnsan neye inanıyorsa ona göre kalbine, kulağına mührü vurmuş, gözlerine perdesini çekmiştir. Müslümanların kalbine kulağına vurduğu mühür, gözlerine çektiği perde, basiretini açar. Böylece dünya, dünya öncesi ve sonrası hayat hakkında Allah'ın gösterdiği gerçeklere ulaşır. Nitekim Allah, A'rah suresinin 203. ayetinde, ayetler Rabbinizden gelen basiretlerdir demek olur. Bir bakıma Allah'ın gönderdiği ayetleri kabul edenler, dünyada var olan kulaklarını, kalbini, gözlerini hiçbir zaman beş duyusuyla bilemeyeceği gerçekler açan bir mühür, bir perdeye sahip Ayetin ifade ettiği anlamı, insan psikolojisi, sosyolojisi açısından incelediğimizde bakış açısı, insanların inancıdır. İnsan neye inanıyorsa bakış açısı odur. Onun için Allah ayete küfre sapanlardan söz ederek başlar. Küfre sapmak, Allah'ın gönderdiği gerçek bilgilerden uzaklaşmak demek. Çünkü bir sapma vardır orada. Allah konunun başında bir gerçekten başlıyor. O gerçekten hareket ederek konuyu getirirken bazıları küfre sapıyor. Yani Allah'ın gönderdiği gerçeklerden sapmaya başlıyor. Allah gönderdiği ayetleri bilginin gerçeği olarak kabul ediyor. Müslümanlar da Allah'ın gönderdiği ayetleri bilginin gerçeği olarak kabul ediyor. Küfür ise gerçekler üzerine örtülen bir perdedir. Gerçekler üzerine örtülen perdeler bilginin gerçeğini göstermezken perdenin kendisi bilgi olur. Yani ortaya da bir gerçek var. Siz o gerçeğin üzerine bir perdeyle örtüyor iseniz ve gerçekleri gizliyor iseniz o olaylara bakan, o vakaya bakan insanlar olayın gerçeğini değil üzerindeki perdeyi görür ve o perdeye Bilgi der. İşte burada asıl olan küfürle ifade edilen söz burada bu anlamı doğurmaktadır. Allah'ın gönderdiği bilgileri gerçek kabul etmeyenler, o bilgilerin yerine onları örtmek için başka bilgiler ortaya koyarlar. Bu bilgiler bir perdedir, karartmaktır. Neyi? Gerçekleri karartmaktır. O gerçekleri karartan o perde onlar için bir bilgi olur. Onlar derler ki bu olay hakkında, bu konuşulan konular hakkında gerçekler bunlardır demiş. Gerçekler üzerinde örtlen perdeler bilginin gerçeğini göstermezken perdenin kendisi bilgi olur demiştik. Ancak bu bilginin gerçekle ilgisi olmaz. Çünkü gerçek onun altında yatıyor, onun örttüğü yerde yatıyor. O zaman ne olur? Bir yalan olur, bir kirlilik olur, bir yanılsama olur. Yani gerçeklerin üzerine örtülmüş bir yalan, bir kirlilik, bir yanılsamadır. Allah Bakara Suresi'nin ayetlerinde yarattığı varlıklar ve onların yaşamları ile ilgili gerçek bilgiyi kendisinin gönderdiğini ifade ediyor. İnsanlar gönderilen bilgilerden ayrılarak yerine kendi yanılsamalarını koyuyorlar. Nitekim bugün bilimsel bulgu olarak ortaya çıkan bütün bilgiler aslında yaratılan varlıkların ve onların yaşamına ilişkin esasların birer yanılsamasıdır. Bu nedenle bilimsel olarak elde edildiği söylenen tüm sonuçlar zaman içinde değişkenliğe uğrar. Bir yazboz tahtası gibi, 50 sene önce şu söylenirken, 50 sene sonra bu söylenir olur. Halbuki gerçek ne? Gerçek değişmez. Halbuki Allah'ın gönderdiği bilgiler kesin gerçektir, hiçbir zaman değişmez. Ama o gerçeği, o bilgiyi kabul etmezseniz yerine kendi yanılsamalarınızı korusunuz, ve sonuçta o yanılsamaları da sürekli değiştirirsiniz. Küfre sapanlar, yani gerçek bilgiye göre hareket etmeyenler, yanılsamalar, yalanlar üzerine hareket ederek gerçeklerden saparlar. Onlar bakış açılarını, yani bilginin kaynağına dahil inançlarını değiştirmedikleri müddetçe kabul edip inandıkları bilgiler onlara gerçeği göstermeyecektir. Üstelik o bilgiler bir tortu gibi kalpleri, kulakları üzerinde mühür olarak kalacak, gözlerinde tortular perde olarak kaplayacaktır. Onlar gerçekler üzerinde hareket etmedikleri için azaba uğrayacaklardır. Kur'an dikkatli okunduğunda azabın iki yönü vardır. Dünyada gerçekleşen azaplar ahirette gerçekleşecek azap. Gerçeklerden ayrı hareket etmenin sonucunda azabın oluşması, insanın kirli yalan üzerine hareket etmesinden kaynaklanacaktır. Çünkü yaratılanlar hakkında doğru, gerçek bilgi edinmeyen insanların adil olmaları mümkün değildir. Çünkü siz bir olayın gerçeğiyle hareket etmiyor iseniz sonuçta vereceğiniz hükümlerin veya sonuca ulaşacak her türlü sözün adil olması mümkün değildir. Çünkü hak ve adalet gerçeklerle, gerçek bilgilerle gerçekleşir. Ortada gerçekler var ve bunlar hakkında sizin de bilgileriniz gerçekse, bugünkü hukuksal deyimle kanıtlarının sağlam, kesin ise adaleti doğurursunuz. Ama yalansa, yanılsamaysa gerçek doğmaz. Dolayısıyla gerçekler üzerine üreteceğiniz her türlü sonuç, gerçek bir sonuç, hak bir sonuç, adil bir sonuç olmaz. Çünkü barış ve huzur, gerçeklerin topluma hakim kılınmasıyla gerçekleşecektir. Eğer insanlar küfre, Karanlar sapı, yalanlar, kirlilikler üzerine olayları değerlendirirse hakkı ve adaleti gerçekleştiremezler. Hak ve adaleti gerçekleştiremeyenler ise barışa, huzurla ulaşamazlar. Barış, huzur, hak, adalet ortadan kalkınca zulüm doğar. Zulüm yani haksızlık, yaratılan varlıkların Allah tarafından verilen haklarını çiğnemek, haksızlık yapanlar zalimlerdir. Sonucunu alaştırır. Yani zulüm haksızlıktır, yani yaratılan varlıkların Allah tarafından verilen haklarını çiğnemektir ve böylece haksızlık yapılır ve haksızlık yapanlarsa zalimlerdir. Zalimlere hem dünyada da hem ahirette de cezalar verilir. Zulme uğrayan mazlum eninde sonunda mutlaka hakkını alır. Allah'ın adalette böylece gerçekleşir. Ayetlerin üçüncü tanımlaması ise değişik bir tiplemedir. Birincisinde gerçekler üzerine hareket eden, topluma barışı, huzuru, hakkı, adaleti gerçekleştirenler. İkincisinde gerçeklerden sapan, yalanlarıyla, çirli bilgileriyle toplumdaki huzuru, barışı bozan, hakkı, adaleti ortadan kaldıranlar. Üçüncü tanımda ise gerçeklere inanmadıkları halde inandık diyenler anlatılır. Ancak bu inanmayanların durumu, Bundan önceki bölümdeki Bedevi Putperest Araplara benzemiyor. Onlar inandık diye gelmişler ancak kalplerinde inanç teşekkür etmemiş, Allah tarafından hidayetle onurlandırmamışlardı. Ama işlerinde hiçbir art niyet, hiçbir kötülük yoktu. İşlerindeki bütün samimiyetle Allah'a ve Resulü'ne teslim olarak geldiler, inandık dediler ama Allah'ın ortaya koyduğu hidayet kavramında kalplerine hidayet yerleşmemişti. Ve Allah bunu bize bildirdi. Ama onlar İslam'a teslim oldular. Gelen yasalara uydular. Fakat burada anlatılan öyle değil. Kalbinde bir inançsızlık var. Fakat inandık diyor. Üçüncü grupta ayetlerin ortaya çıkardığı insan tipi ise art niyetli ortaya çıkıyor. İnandık diyor ama bunu art niyetle söylüyor. Ögül bedeviler gibi samimi olarak söylemiyor. Art niyetle. Şimdi ayetlere bakalım. Bakara 8'den 16'ya kadar... Süren ayetlerde, insanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret binle inandık diyenler de var. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılıkta onlara elem dolu bir azap vardır.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 İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder. Azgınlıklar içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verilir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş ve doğru yolu bulamamışlardır. Ayette anlatılan üçüncü kimliğin özelliklerini şöyle sıralayalım, özet çıkaralım. Kalplerinde inkar, sözlerinde yaşamlarında inanç vardır. Allah'ı inananları kandırmaya çalışırlar. İki yüzlü riyakar davranırlar. Kabileler toplumlar arasında art niyetli olarak laf getirip götürürler. Toplumsal barışı, huzuru bozmaya çalışırlar. Yakalanıp niye fesat çıkarıyorsunuz dendiğinde biz ıslah edicileriz diyerek Üste çıkarlar. Kendileri gibi olanlarla beraber olduklarında biz inananlarla dalga geçiyoruz derler. Çıkarlarını sürekli ön planda tutarlar. Onlar bu halleriyle hidayeti değil sapkınlığı satın almışlardır. Onların bu alışverişi aleyhlerinde olacaktır. Onlar doğru yol üzerinde değillerdir. Onların bu yapılanmaları birleşmeyi ortaya çıkarır. Allah'ın Bakara suresinin başında insanların kimliklerine, kişiliklerine yönelik bu tahlilleri üç açıdan ele alabiliriz. Ayetler üç ayrı insan tipinden söz ediyor. İnananlar, küfre sapanlar, inandık deyip gerçekte inanmayan, insanlar arasında ikiyüzlük yaparak nifak içinde olanlar. Genelde meallerde ifade edilen üç ayrımdaki insan tipi mümin, kafir, münafık olarak ele alınır. Halbuki ayetlerin orijinalinde, mümin, kafir, münafık kelimeleri direk olarak geçmez. Ayetlerde geçenler, muttakiler, küfre sapanlar, inandık deyip ortaya çıkan ama gerçekte inanmayan insanları aldatanlar. Çoğu zaman basit bir yöntemle ayetlerin orijinalindeki bu tahlillerde söz edilen insanları münafık, mümin, kafir olarak nitelemek hemen işimize gelir. Ve böylece hem kısa yoldan doğruyu yaptığımızı zannederiz. Halbuki gerçekte böyle değildir. Allah'ın orada bize anlatmak istediği başka şeyler vardır. Ayetlerin indiği dönemde Arapların konuştuğu fasih Arapçaya göre ayetleri anlamaya çalışırsak ayetlerin anlamı bugünkünden farklı olur. Arapların konuştuğu fasih Arapça yugat anlamı olarak algılanır. Şimdi bu kelimelerin yugat anlamlarına bakarsak mutlaki ihtigat eden, sakınan, çekinen, Allah'tan korkan anlamlarına geliyor. Keferru ise inkar edenler, gerçeği kabul etmeyenler anlamına geliyor. Üçüncü gruptakiler ise aslında inkar ediyorlar ama biz de inandık, mutlakileriniz diyorlar sözleriyle. Çelişiyorlar, kalpleriyle çelişiyorlar. Arapçadaki sözlük anlamlarıyla olayı değerlendirdiğimizde toplum oluşturan Yahudiler, putperest Araplar ve Müslümanlar, Allah'tan gelen gerçekleri kabul ettiklerinde muttakiler, yani Allah'a ve Allah'tan gelen gerçeklere inananlar olarak ortaya çıkıyor. Medine'de devlet kurulurken, barışı, huzuru, hakkı, adaleti esas alan bütün topluluklar, Allah ve Allah'tan gelenler konusunda birleşmişlerdi. Hatırlayın Medine vesikasını, orada da söz verdiler. Allah'a ve Resul'e itaat edeceklerine söz verdiler. Matiler böyle şekillenmişti. Böylece inananlar yani müminler kelimesinin karşılığı olan mümin, eminden türeyerek emin olan, güvenilen kişi olarak tarif edilir. Açık sözlü, dürüst, verdiği sözleri yerine getiren, toplumdaki bütün insanların emin olduğu güvendiği kişiler, muttakiler, yani itikad edenler. Niye? Dürüstlüğe, verdiği sözlere, riayete itikad edenler, inananlar. Neye? Gerçeklere inananlar. Yani güvenilen kişiler olarak ortaya çıkarlar. Medine Sözleşmesi'ne imza atan Yahudiler, Müslümanlar ve putlara sözleşme şartlarına uyacaklarına, birbirleri aleyhlerine davranmayacaklarına dair verdikleri sözde güvenilir hale geldiler. Bu sözlerini yerine getiren her kişi ne yapmış oluyor? Emin olunan kişi olarak ortaya çıkmış oluyor. Bunlar Allah'a olan inançlarıyla, Allah'tan gelen gerçeklere göre ve verdikleri sözlere göre hareket ederek emanı bozmuyorlar. Toplumda inkar edenler vardır. Bunlar açıkça, biz Allah'tan gelen gerçeklere göre hareket etmeyiz derler. Kendi gerçeklerini ileri sürerek konuları çözmeye çalışırlar. Bilgi kaynağı olarak akıllarını, mantıklarını, araştırmalarını öne çıkarırlar. Olaylar hakkında her şeyi bildiğine inandıklarını Allah'ın bilgisine göre hareket etmeyeceklerini söylerler. Bu bakış tarzlarıyla inananlardan ayrılarak kendilerini belirtirler. Muttakiler gibi Allah'tan gelen her şeye işittik, itaat ettik demezler. Böylece Medine Devleti'ni kuran topluluktan ayrılırlar. Medine Devleti'ni kuran topluluk Allah'ta birleşmiş, barışı, huzuru, hakkı, adaleti esas almıştı. Bunlar bu yoldan saparak Allah'tan ayrılır, barışı, huzuru bozar, hakkı, adaleti tanımazlar. İnanmadıkları halde inandık diyen, insanlar arasında dolaşan, hangi toplumun yanına gittiyse onlardan olduğunu söyleyen, tutum ve davranışları insanlarla alay ettiklerini belirten, çıkarlarına göre hareket edenler var. Bunlar toplumda nifak saçarlar. Nifak, ikiyüzlük, arabozculuk anlamlarında kullanılıyor. Yapana münafık deniyor. Münafık kelimesi bu ayetin orijinalinde geçmiyor. Ancak işlenen fiilden onların münafık oldukları anlaşılıyor. Bu nedenle de meallere münafıklık ifadesi yerleştiriliyor. Münafıklık bugün dilimize çıkarına göre hareket ederek ikiyüzlü davranışlar içerisinde bulunan kimseyi tarif için kullanılıyor. Eğer o günün dil anlayışıyla ayetlere bakarsak Allah toplumu Bilgilendiriyor, ey insanlar, toplumda üç sınıf insan vardır, yugati anlamıyla bakıyoruz. Yugati anlamıyla bakarsak, Allah topluma diyor ki, toplumumuzda üç sınıf insan vardır. Emin olunan, güvenilir insanlar, emin olunamayan, güvenilmeyen insanlar, bir de aranızda sürekli laf getirip götüren, iki yüzlü, riyakar davranışlarda bulunan insanlar vardır. Buna göre hareket etmelisiniz. Eğer verdiğiniz söz üzerinde durarak toplumda hakkı, adaleti, barışı, huzuru gerçekleştirecekseniz, inkar eden ikiyüzlü, riyakar insanlardan uzak Onların birincisi, Rabbinizden gelen gerçeklere karşı kör, sağır ve dilsizdirler. Onlar kendi gerçeklerini sürekli öne çıkarırlar. Yani kendi yanıtsamalarını, yalanlarını öne çıkarırlar. Halbuki onların gerçeği Gerçek değil, sadece yanılsama ve yalanlardan ibarettir. İkincisi ise, çıkarları çerçevesinde hareket ederler, ortalığı karıştırırlar, bozguncu olurlar, ulaşmak istediğiniz barışa, huzura engel olurlar, onlardan uzak durun. Kelimelerin yugat anlamına baktığımızda, uyarı sadece Müslümanlara değildir. Uyarı bütün toplumadır. Hem Müslümanlar, hem Yahudiler, hem Putteres Araplar toplumdaki inkarcılara, riyakarlara, 200 lira karşı uyarılmışlardır. Allah bu açıdan inananlara yani birbirine karşı güven vererek emin olanlara inkar edenlerden uzak durum der. Emin olunanlar Yahudilerden, Müslümanlardan, putperestlerden, Araplardan olabilir. Güvenilir olanlar Yahudilerden, Müslümanlardan, putperest Araplardan olabilir. Hangi dinden olursa olsun birbirine güven veren, birbirine güvenen emin olunan kişiler inkar edenlerden, yani Allah'ın yolunu inkar edenlerden, iç yüzlerden, uzak durmalıdır. Öyle ya, Medine vesikası ile topluma güveni, barışı, huzuru, hakkı, adaleti sağlamak için yola çıkanlar, bu konuda bu sözleşmeyi yaparken bütün riskleri göze alanlar, samimiyetle hayatlarını bu yolunda ortaya koyanlar, her şarta rağmen, ağır şarta rağmen, bütün Mekke'yi ve Arapları karşılarına alacak kadar cesurca davranıp hayatlarını, mallarını, canlarını, nesillerini ortaya koyanlar. O 10.000 kişi 4.000'i Yahudi, 4.500'ü putlara sarap ve 1.500 Müslümandan oluşuyor. Bunlar önceki bölümlerde ne demiştik? Bu insanların o sözleşmenin altına imza atarken o devleti kurarlarken hayatları ortadaydı. Hiçbir art niyetleri yok. Liderleri gelmiş kabilelerin Resulullah'a biat ederek yazılı bir sözleşme altına birbirlerine karşı savaşmayacaklarını, birbirler aleyhine davranmayacaklarını ve her şarta rağmen sözleşmeye uyacaklarına dair söz vermiş, imzalamış ve biat etmişlerdi. Ama bu topluluklar içerisinden sesleri çok fazla çıkmasa da o anda içten içe inkar edenler ve bunu dillendirmeye başlayanlar veya kendi çıkarlarına göre olayları değerlendirip sürekli laf getirip götürmeye başlayanlar olmuştur. Her şeyden önce insanın barışa, huzura, hakkı, adalete Allah'tan gelen gerçeklere inanması gerekir ki Medine vesikasında hedeflenen barış, huzur, hak, adalet toplumu gerçekleştirilsin. Allah buna işaret ediyor. Eğer siz Yahudiler, putperest Araplar ve de Müslümanlar bir araya gelip adaleti, barışı, huzuru, hakkı gerçekleştirme için yola çıkıyorsanız işte sizin bu barış yolunda Huzur yolunda, hak yolunda, adalet yolunda Rabbinizden gelen gerçeklere göre hareket etmelisiniz, şufra sapmamalısınız ve laf getirip götürmemelisiniz ve bunları yapanlar varsa onlardan uzak durmalısınız. Ancak bu halle barış, huzur, hak gerçekleşebilir. Aksi halde gerçekleşir mi? Aslında Bakara Suresinin bu ayetlerine dikkatle bakarsak sanki Medine vesikasının temel yapısı özü tasdik edilmektedir. Medine'de devlet ilan edilir, vesik anlaşması yapılır, sonra ayetler bunları teşekkül ettirmeye başlar. Her türlü zorluğa karşı birleşen bu toplulukları, Allah Resulü'nün liderliğinde birleşen bu toplulukları kimlik analizine tabistler, kişilik analizine tabistler ve onlarda var olan dürüst insanları, güvenilir insanları öne çıkarır, güvenilmeyen insanları öne çıkarır, belirler, onların sınıflandırılmasını yapar ve ikiyüzlü riyakarları ortaya koyar. Ayetin özünü günümüze uyarladığımızda hangi dinden, hangi etnik kökenden olursa olsun barışa, huzura, hakka, adalete, yaratılan varlıklar hakkında Allah'ın bildirdiği gerçeklere inananlarla emin, güvenilir bir toplum oluşturulabilir anlayışı temel olarak ortaya çıkar. Tıpkı Hz. Resul'ün Medine'de yaptığı gibi bugün mesela, güvenilen, sözüne sadık kişilerle bir toplumsal yapılanmaya gidilebilir. Hep birlikte toplumdaki yalana, kirli bilgiye, kirli yollara sapanlardan, iki yüzlü riyakarlardan uzak bir birliktelik oluşturulabilir. Çağrıyı dürüstlük, güven, barış, huzur, hak, adalet üzerinde gerçekleştirerek, insanlığın geleceğine, insanlığın geleceğine bir bütünsellik sunulabilir. Medine'de Allah'tan gelen ayetler, bütün toplumu, Yahudisiyle, Müslümanıyla, putperest arabıyla, dürüstliğe, açık sözlülüğe, Gerçekler üzerine hareket etmeye, birbirine barışı, huzuru, hak ve adalet üzerinde olacaklarına söz vermeye çağırmış, bu sözlerine yönelik hükümler göndermiş, Bakara, Ali İmran, Nisa ve Maide surelerinde özellikle Yahudileri bu açılardan analiz eden ayetler göndermiştir. Putperest Araplarla ilgili ayetlerin fazla gönderilmemesi ise zaten onların inandık diye gelmeleri, ancak henüz kalplerinde inancın oluşmadığı ama İslam olduk diye düzene teslim olmalarıdır. Önemli olan Allah'ın Medine'deki toplumu yönlendirdiği mantığı anlayıp günümüzde de aynı mantıkla hareket edebilmektir. Medine'de devleti kuran toplum, toplumun önderleri, Müslümanlar ayetleri anlayarak hayata geçirdiklerinde dünyaya hitap edebilir hale geldiler. Zira onların dilinde barış, huzur, dürüstlük, güvenirlik esastı. Hangi dinden olursa olsun her insan Müslümanların oluşturduğu toplumda, dürüstçe, açık yürekle, hiçbir gizliliğe gerek kalmadan, huzur, barış, hak, adalet içinde yaşamlarını sürdürebilirlerdi. Çünkü Allah bu ayetlerde onlara bu bakış açısını kazandırdı. Perdeyi kaldırdı, insan aklının, insan duygularının yanılsamalarını kaldırdı ve kendi bilgi kaynağından, dinde baskı yoktur, zorlama yoktur temel kuralını getirerek, neyi çıkardı? Hangi dinden olursa olsun, hangi kültürden gelirse gelsin, hangi etnik gruptan gelirse gelsin, o insanlar içerisinde var olan dürüst kimliği, sözüne sadık kimliği ve verdikleri sözleri yerine getiren kimliği öne çıkardı. Sözlerine yerine getirmeyenleri, gerçeklere aykırı davrananları ayırdı, ikiyüzlü ve riyakar olanları ayırdı ve dedi ki, siz ancak dürüstlerle beraber mi? Bugün Müslümanlar henüz bu noktada Yeterli inanca, bilgiye, yaşam düzenine sahip görünmüyorlar. Daha sonraki dönemlerde ayetlerde geçen sözcüklerin lügat manalarının yerini ıslah anlamları almaya başladı. Arapça sözcüklerinin ıslah anlamları Müslüman bilim adamlarının kelimelere verdiği dinsel anlamlardı. Müslümanların tefsir, hadis, fıkıh, fıkıh usulü ve meal bilimleri adına ürettiği kitaplarda kullanılan ıslahi anlamlar lügat anlamlarından ayrılarak daha özel, daha sınırlı anlamlara kavuştular. Muttaki olmak mesela sadece Müslüman olmaya hatta Müslümanlar içinden de seçilerek özel Müslümanlara ait kılınır. Yani bugünkü ıslahi anlamda muttaki olmak kolay bir şey değil. Müslümanlar da kolayca mü muttaki olamaz. Onların içerisinde çok özel insanlar muttakidir öyle tarif ediliyor başlandı. Keferru sözcüğü Müslüman olmayanlar için kullanıldı. Münafık kelimesi 200'lü riyakar anlamlarından ötede, dışı Müslüman, kalbi kafir olanlar için kullanıldı. Böylece biz Bakara suresini okuduğumuzda artık üç toplumu görüyorduk. Müslümanlar, kafirler, münafıklar. Böylece toplumda yaşayan Yahudiler, Hristiyanlar, Puttales, Araplar veya başka dinden olanlar direkt kafir olarak alınıyordu. Ama lügat anlamında böyle değildi. Lügat anlamında verdiği sözü yerine getiren, Allah'ın gönderdiği gerçekleri kabul eden insanlar ve o gerçeklere göre hareket edip barışı, huzuru, hakkı, adaleti öne çıkaranlar emin olunan kişiler olarak kabul ediliyor. Ve hangi dinden olursa olsun bu insanlar o toplumun örnek insanı, örnek kimliği olarak ortaya çıkabiliyordu. Bugün Müslümanlar ayetlerde geçen Arapça sözcüklere yeni anlamlar kazandırıyorlar. Kazandırılan bu yeni anlamlara kavramlaştırma deniyor. Kavramlaştırma. Kavramlaştırmanın özüne baktığımızda siyasallaşan Müslümanların ayetlerde geçen kelimelere siyasi, sosyolojik, ideolojik tanımlar getirmesi olarak görüyoruz. Yani ayetlerde geçen bazı kelimeler var, biz bunları siyasal bilincimiz adına, ideolojik bilincimiz adına veyahut da ne bileyim işte Müslümanların sosyal ve toplumsal olarak hakimiyeti adına onları harekete geçirecek bir inanca, bir bilinçlenmeye doğru bir tanım getiriyor isek, buna kavramlaştırma demeye başladık. Örnekleyelim, dinin kavramı dediğimiz zaman, o dini artık bir soyut bir dinden uzakta, sosyolojik bir dinden uzakta, tamamıyla toplumsal düzene yönelik bir anlamıyla ortaya çıkardı. Veya ilah kavramı dediğimiz zaman, ilah kavramını sadece tapılan bir varlık olarak değil, o bir hükümran, bir yasa belirleyici, bir düzen kurucu olarak karşımıza çıktı. Müslüman, kafir, münafık, din, İslam kelimeleri siyasal bilinçlenme adına yeniden tanımlandı. Tanımlanan bu tanımlara göre, bu anlamlara göre Müslüman İslam yaşam düzeninden yana olan, kafir İslam yaşama düzenine karşısında olan, münafık ise iki toplum arasında gelip giden ama İslam yaşam düzenine inanmayan olarak karşımıza çıktı. Çıkan bu özetlere göre, günümüzdeki kavramlaştırma ile ıstılahtaştlama arasında temelde çok fazla fark yok. Arapça kelimelerin ıslahlaştırdığı dönemde zaten Müslümanların bir devleti vardı. Dolayısıyla bir siyasal bilinçlenmeye yönelik bir anlam kazandırması gerekmiyordu. O gün için bilim önemliydi. Müslümanlar arasındaki bilim, fıkıh bilimi, hadis bilimi, tefsir bilimi önemliydi. Bu bilim esasında bir tanımlama getirdiler. Bugün Müslümanlar için bilim birinci planda değil. Müslümanlar için yeniden toplumda var olmak ve yeniden topluma hakim olmak açısından sosyolojik ve siyasi olarak önem ortaya çıktı ve tanımlar da bu noktada yoğunlaştı. Islahlaştırma, kavramlaştırma, ayetlerden geçen kelimelerin sözlük anlamlarındaki genişliği daraltıcı bir yapılanma ortaya çıkarmıştır. Şimdi hangi kelimeyi ıslahlaştırdıysak, hangi kelimeye bir kavram yüklediysek, o kelimenin lügat anlamındaki genişliğinden bir çoğunu atmış ya bilimsel bir sınıflamaya tabi tutmuş, daraltmaya tabi tutmuşuzdur ıslahlaştırmada da bir siyasal sosyolojik bilinçlenme adına o noktada bir daraltmaya tabi tutmuşuzdur. Böylece sanki hem ıslahlaştırma hem de kavramlaştırma bir bakıma Arapçanın zenginliğinde gönderilmiş ayetleri zamanın kalıplarında yorumlayarak sınıflandırmak, sınırlandırmak, dondurmak yönlendirmek gibi bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Geçmişteki hadisçiler, geçmişteki tefsirciler, geçmişteki fakihler kelimelere kendi dönemlerinin özelliklerine göre bir ıslahi anlam verirken o kalıplarla o ayetleri dondurmuşlar. Bugün de mesela Müslümanlar dönem dönem içinde yaşadıkları zamana ve içinde yaşadıkları toplumlara göre ayetlere siyasal bilinçlenme çerçevesinde kavram yüklerken o kavramlarla ayetlerin anlamlarını dondurmuş gibi görünüyorlar. Bugün birçok konuda Müslümanların arasındaki çatışmaların asıl nedeni de bu anlam farklılıklarından doğuyor. Mesela düşünün üç Müslüman var birbirleriyle konuşan. Birisi ayetin anlamı üzerine duruyor lügat olarak ve ayetleri lügat anlamlarıyla okuyor. Birisi ıslah anlamlarını alıyor ve ıslah anlamlarıyla o ayeti okuyor ve algılıyor anlatıyor. Öbürkü kavramlaştırılmış anlamlarla ayeti okuyor, kavramlaştırma açısından vardığı sonuçlarla ayeti yorumluyor ve anlatıyor. Bu üçlü Müslüman, üç farklı dili kullandığı zaman birbirleriyle anlaşması mümkün mü sorusuna elbette değil diyeceğiz. İşte onun için bugün Müslümanlar birbirlerine karşı kör sağır, dilsiz oluyorlar. Aynı ayette ifade edildiği gibi. Çünkü üçünün bakış açısı farklılaşıyor. Çünkü neydi bakış açısı? Kaynağın kabulüydü. Kaynak ne? Allah'ın ayetleri, birinci temelde. Peki bu Allah'ın ayetlerini hangi kaynağı göre okuyorsunuz diye sorulduğu zaman Allah'ın ayetleri kaynak ama ikinci bir kaynak var. Onu siz geçten geçiren. Birisi lügat anlamlarıyla Kur'an okumak, ikincisi ıslah anlamlarıyla Kur'an okumak, üçüncüsü kavramsal anlamlarla Kur'an okumak. Yani kavramlar kaynak, ıslahlar kaynak, lügat kaynak. Üç tane kaynak var. Ana kaynak Kur'an. Bu Kur'an'a yaklaşırken üç kaynakla yaklaşıyoruz. Her insan kendi kaynağına göre okuduğu zaman birbirlerine karşı kör, sağır ve dilsiz olabiliyorlar. Çünkü kaynakları farklı. Kaynak çünkü bakış açısıydı. Birisi lügattan bakıyor Kur'an'a, bakış açısı Birisi ıslah anlamlarıyla bakıyor, birisi kavram anlamlarıyla bakıyor. Dolayısıyla anlaşmalar mümkün değil. Böylece herkes Kur'an okuyor ama hiç kimse aynı yere gelmiyor. Çünkü bakış açıları farklı, kaynakları farklı. Böylece Müslümanlar arasında toplumsal barış, huzur ortadan kalkıyor. Hak adalet askıya alınıyor. Zulüm fitne ortalığı sarıyor. Bu şartlarda Müslümanların dünyaya hitap edecek bir insan kimliğine ulaşmasından söz etmemiz zor. Durumu iyi anlamak için bazı örnekler üzerinde durmak gerekiyor. Mesela lügat anlamına göre muttaki yani sözünde durup doğru yol üzerinde olan olarak kullanıldığına göre muttakinin dini yoktur. Sözünde duran ve doğru yol üzerinde olan kişi kelimenin yapısı gereği muttakidir. Sadık kişidir yani. Sağlam kişidir. O kişi Müslüman olabilir, Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir, Putpres olabilir. Güvenilir emin olunan da aynıdır. Yani güvenilir kişi, emin olunan kişinin dini yoktur. Her farklı dinden olan insan arasında emin, güvenilir insan kimliği olarak, kirli olarak, Arapça kelimenin karşılığı olarak mümin insanlar çıkabilir, yani emin olan insanlar çıkabilir. Mesela yalanlar, kirli bilgiler üzerinde hareket etmenin dini yoktur. Her dinden insan, yalanlar, kirli bilgiler üzerinde hareket edebilir. Gerçekler üzerinden hareket etmek, hem de Allah'ın gerçekler üzerinden hareket etmek önemli. Bugün Müslüman'ın diyenler arasında Allah'ın gerçeklerinden hareket etmeyip insanların ürettiği kirli, yalan bilgilerle hareket edenler var. Ama ben Müslüman'ım diyor. Bakara suresindeki ayete göre bunlar keferru yani sapmışlar. Nereden? Bilgi kaynağından sapmışlar. O Allah'ın gönderdiği gerçek bilgiden sapmışlar. Allah onları keferru sapanlar diye itaat ediyor lügat anlamıyla. Ama o kişi şimdi kendisini Müslüman kabul ediyor. Islahi anlamına baktığımız zaman keferruh kafir oluyor. Allah'a, Resulüne, kitaba ve ayete inandıklarını seyfet için mümin kabul ediliyor biz bugün ıslahı anlamda. Şimdi bir kişi çıkacak, diyecek ki ben Allah'a inanıyorum, kitabına inanıyorum, Resulüne inanıyorum diyecek. Biz bunu mümin kabul edeceğiz. Ama o kişi hayatını yaşarken Allah'ın gerçekler hakkında gönderdiği bilgileri yaşamın olaylarına, yaşamın sorunlarına hüküm verici bir kaynak olarak kabul etmezse, biz ona sen şafirsin diyemeyeceğiz, ıslahı anlamda. Yine ikiyüzlülüğün, riyakarlığın dini yok halbukiye. Her dinin ikiyüzlül riyakar insanı vardır. Bu örneklerde olduğu gibi. Medine vesikası üzerinde anlaşıp, birbirlerine güven veren, sözleştikleri doğru yol üzerinde muttaki olanlara, Allah bu ayeti gönderiyor. Onlara dikkat edin. Aranızda sizin gibi verdiğiniz sözler üzerinde durmayanlar, aranızda laf getirip götürenler, çıkarlarına göre hareket ederek toplumdaki barışı, huzuru bozanlar olacaktır. Dikkat edin. Yani bugün örnekleyelim, Müslümanlar bir beldede, aynı Medine'deki gibi o beldede birçok insan var, farklı dinden insanlar var. Görüştüler, konuştular, hiç Medine'deki gibi savaşmadan, hiçbir şey yapmadan, mücadeleye gelişmeden, her türlü zorluğa rağmen dediler ki biz barış ve huzuru esas alan ve inandığımız Allah'ı esas alan bir toplum oluşturacağız. Fakat bu toplumun özelliği şu olacak. Kimse bir başkasının dinine karışmayacak. İnanç Allah'la insan arasında bir şey. Bakara suresinin 256. ayetindeki gibi. Kimseye bir baskı yok. Ama biz toplumsal barışımızı, huzurumuzu esas alan bir ilkeler topluluğu meydana getirelim dedik. Her toplumun lideri toplumlarıyla görüştü. Yasalarını nasıl yaşamak istediklerini ortaya çıkardı. Ve bir araya geldik, anlaştık dedik. Tamam siz öyle yaşayın. Onlar böyle yaşasın, biz böyle yaşayalım, şunlar da şöyle yaşasın ve herkes kendi yaşama düzenini yaşarken lider de şu, bu lider de nezaret etsin ve her toplumun yaşam garantisini versin Medine'deki gibi dendi ve anlaşıldı. Bu söz veren insanlar, verdikleri sözde hiçbir fire vermeden devam ediyorlarsa ne olmuş oluyor? Barış ve huzur, adalet hakim olarak yürümüş oluyor. Ancak bu toplum içerisinde, bu toplumlar içerisinde, işler içerisinde, biz böyle şeye inanmıyoruz. Yani biz bu anlayışta değiliz. Yani böyle şey olmaz. Diye itiraz edenler var açık açık ama sesini çıkaramadıkları için egemen olamadılar topluma. Veya bu farklı toplulukların, farklı inançtaki olan insanların arasında laf götürüp götürerek toplumsal birliği, barışı, huzuru bozmak isteyen insanlar çıkacaktır. Bu her zaman olacak. İşte Bakara suresindeki bu ayetleri anladığımız zaman biz bunlara karşı böyle bir şey gerçekleşirse ne yapmamız gerektiği noktasında doğru bir metot çizmiş olacak olacağız. Bugün Müslümanların kafasında bir toplum oluşturmak, bu toplumda da bir otoriter noktaya gelip de bir devlet oluşturmak fikri varsa, bilmeli ki o toplumun kendisi gibi inanmayan topluluklarda içinde yaşayan bir topluluk olacaktır. Yani o toplumda başka dinlerden insanlar olacaktır, başka kültürlerden insanlar olacaktır. Ama bu insanlar bir araya gelip eğer orada bir devlet oluşturursa, devletinde bir temel çatısını oluşturan bir sözleşme olacaktır. İşte bu sözleşmeye hareket edenlerle, bu sözleşmeye karşı çıkanlar, istenirse değil de açıkça, bir de bunu istismar edenler ortaya çıkacaktır. Bakara suresinin insanları analiz eden bu tanımlarına rügat açısından bakarsak, analizlerin temelinde dinin olmadığını görürüz. Ancak ıslah ve kavramlaştırılan anlamlarla bakımızda bu ayetler ancak temeline din yerleştirerek anlaşılır. Üstelik bu tanımlar günümüzde toplumlar arasında hakaret olarak algılanmaya başlanmıştır. Mesela bu tanımlar bugün toplumumuzda hakaret olarak algılanıyor. Bugün birine kafirsin dediğimizde bunun kendisine yapılan bir hakaret olarak algılıyor. Veya birine sen münafıksın dediğimizde yine o kişi bunu hakaret olarak algılıyor. Ama aynı kelimeleri sen bu görüşlerinle veya bu düşüncenle Allah'ın ortaya koyduğu gerçeklere ters düşerek Allah'tan gelen gerçeklere inanmadığını gösteriyorsun, ortaya çıkarıyorsun dediğimizde hem biz hem o kişi durumunun farkına varıyoruz. Olay hakaret algısından çıkarak düşünce algısına ulaşıyor. Aynı şey münafık kelimesi için de geçerli. Toplumda riyakarlık, ikiyüzlülük yaparak toplumsal birliği, barışı, huzuru bozan kişilere bu tür davranışları örnek gösterip bizler bu şekilde birbirimize güvenemeyiz. Sen böyle yaparsam, ben böyle yaparsam, o böyle yaparsa aramızda güven kalmaz. Böyle bir durum iç yüzlük riyakârlık olarak ortaya çıkar dediğimizde olay hakaret olmaktan çıkıp düşünce, düşünme algısına ulaşıyor. Medine'de bu ayetler gelmeye başladığı zaman, Allah Resulü bunları okuduğu zaman o toplumdaki Yahudiler, o toplumdaki putperest Araplar hiçbir zaman bu ayetleri kendilerine bir hakaret ayeti veya hakaret ifadesi olarak algılamadılar. Çünkü oradaki anlatım tarzı veya lügati anlamdaki anlatım tarzı ki henüz ıslah anlamları oluşmamış, henüz bugünkü bir karamsal anlamlar oluşturmamış, tamamen lügat üzerine dayalı, insanların konuştuğu dil, anladığı dil üzerine dayalı bir ayetler iniyor ve onlar algılıyor ve burada da bir hakaret yok. Değilse ne olurdu? Hemen itiraz başlardı. Yahudiler derdi ki, ya Muhammed nasıl bir şey bu yani? Oturduk seninle biz anlaşma yaptık, bak vesikamızı imzaladık ve bunla da biz ısrar ediyoruz maddelerinde duruyoruz. Sen şimdi bize öyle şeyler okuyorsun ki bizi yerden yere vuruyorsun. Sen bize hakaretler yardırıyorsun. Böyle birlik olmaz, böyle beraberlik olmaz, böyle barış huzur olmaz diye itiraz ederlerdi. Böyle bir şey yok. Veya putperestler aynı şey söylerdi. Toplumsal bütünlüğü barışı, huzuru esas alarak kurulan Medine devletinde. Hangi dinden olursa olsun Arapçak kelimesinin yapısındaki müminleriyle yani güvenilirleriyle gerçeklerden sapan barışı bozacak, huzuru bozacak olan çıkarlarına göre riyakarlık, yüzlük edenlerden ayrılacaktır. Medine vesikasının özü budur. Hazreti Rasul başta olmak üzere toplumu oluşturan herkes, barışın, huzurun, hakkın, adaletin müminleri olacaklardır. Yani güvenirleri, yani önderleri olacaklardır. Herkes içinde Müslümanlar, Yahudiler ve putperest Araplar var. Bu esas içinde Resul'e biat eden Müslümanlar, Yahudiler, putperest, Araplar güvenirliklerini gösterecekler. Aralarındaki inkarcıları, iki yüzleri, riyakarları temizleyecekler. Ve onlardan ayrılarak barışı, huzuru, saf, katışıksız, güvenilir bir toplum oluşturarak yaşayacaklar. Allah'ın ayetleri Medine toplumuna yol göstermekte, Allah'ın gösterdiği bu yoldan insanların kimliğini, kişiliğini tanıyarak Müslümanlar, Yahudiler, putperest, Araplar nasiplerini almakta duruyorlar. Medine'deki mescitten okunan, topluma duyurulan ayetler bütün topluma ulaştığında herkes yerini belirleyecek. Ya yapılan sözleşmeye müminsiniz yani güvenirisiniz yani ya da inkarcısınız ya da çıkarlarınıza göre hareket edensinizdir denilecektir. Peygamber'in Medine devletini yönetirken yardımcıları olan Müslüman liderler, Yahudi kabilelerinin liderleri, Arap kabilelerinin liderleri, toplumları bu analizler açısından gözden geçirecek, Medine'nin huzuruna, barışına sahip çıkacaklardır. Katkıda bulunacaklardır. Hepsinin kabul edip inandığı Allah, onlara barışın, huzurun, hakkın, adaletin doğru yolunu göstermektedir. Dolayısıyla Bakara Suresi'nde gönderilen bu ayetler sadece Müslümanları ele almamaktadır. Aynı zamanda bu ayette muhatap olan Yahudilerdir bu ayete muhatap olan putperest Araplardır. Onlar da bu ayetlerle kendilerine, kendi kimliklerine, kendi verdikleri sözlere rica getirmedeki kişilikli tavırlarına dikkat göstermek zorundadırlar. Eğer Bakara Suresindeki ayetleri ıslah ve kavramlaştırılan anlamlarına göre anlamaya kalkarsak, Medine Devleti'nin kuruluşuna esas olan Medine Sözleşmesi'ni anlamamız güçleşir. Böylece Medine'deki Resulün konumunu ...oluşturulan toplumsal yapıyı algılayamayız. Anlamadığımızda o yapıyı anlayamayız. Anlamadığımızda da dünyaya hitap eden Müslümanlardan olamayız. Çünkü bir Müslümanın dünyaya hitap etmesi demek... ...Allah'ın Bakara Suresinin 256. ayeti durduğu müddetçe... ...hitap ettiği insanlar arasında veya bir toplumda bütünleştiği insanlar arasında... ...veya bir topluma hakim olup da o hakimiyet altında yaşadığı insanlar arasında kendilerine baskı yapılmayacak farklı dinden insanlar olacaktır, farklı inançtan insanlar olacaktır, hatta ateistler olacaktır, yani tanrı tanımazlar olacaktır, herkes olabilecektir. Ama bu insanlarla bir araya gelip belki müthiş bir topluluk oluşturabileceklerdir. Nitekim Müslümanların tarihine bakıldığı zaman Müslümanlar üç kıtaya sadece Müslümanlar olarak gitmemişlerdir. Müslümanların var olduğu her yerde farklı dinden insanlar yaşamıştır, farklı gruplar olmuştur, farklı etnik gruplar olmuştur, farklı kültürler olmuştur. Sahabelerin çöllerden çıkıp dünyanın her yerine ulaşmayı hedefleyen azmi, ulaştırdıkları ayetlerin kuşatıcılığını biz sınırlı anlayışlarımızla veya sadece ıslahi bakış açımızla veya bugünkü kavramsal anlayışlarımızla kavrayamayız. Evrensel din olarak kabul ettiğimiz İslam'ın onun örnekleri olan Rasul ve arkadaşlarının ayetlere, insanlara, dünyaya bakışı, bizim kimliğimiz, yaşam biçimimiz olmadığı müddetçe hidayetimizden de söz etmemiz biraz tartışılır. Evet. Bugünkü konu burada tamamlandı. İnşallah haftaya farklı bir konuyla devamceğiz. Medine toplumunun yapısı üzerine yine analizlerimiz sürecek inşallah. Yeneriniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.